Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin valihi ve eshabihi ecma'in emma ba'd Bugün 5 Ağustos 2017 Cumartesi, İslam'da Vela ve Bera Meseleleri derslerimizin ikinci dersi. Dedik ki Vela ve Bera Meseleleri ile alakalı iki tane furu mesele alacağız. Birincisi kafirlere selam vermenin hükmü. Bunu geçen dersimizde anlattık. Bu derste de kafirleri bayramları münasebeti ile tebrik etmenin hükmüne değineceğiz. Asıl itibariyle bu caizdir. Buna direkt böyle bir başlayayım. E, detaylara gidecek olursak şimdi Allah Azze ve Celle kardeşler bize Kur'an'da saldırgan yani diğer bir tabirle savaşçı olmayan kafirlere muamele konusunda e, iyi davranmamızı tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyor. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kafirlere iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Şimdi dikkat edecek olursanız bu ayette kardeşler uslup inceliği söz konusu. Yani biliyorsunuz Arap dili edebiyatı e, haddi zatında zaten belagat içeren bir edebiyattır. Ama özellikle Kur'an-ı Kerim edebiyatı çok e, incelikler barındıran bir kitaptır. O yüzden de zaten Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ın surelerinin getirilmesini müşriklerden talep ediyor ve bu konuda onlara meydan okuyor. Kur'an'ın mükemmel uslubundan dolayı. Şimdi biz ayete baktığımızda bu inceliği görüyoruz. Şimdi ayet bize iyilik ve adaleti emretmekte. Pardon biz ayete baktığımızda iyilik ve adaletin emredilmemekte olduğunu görüyoruz. Emredilmemekte. Ne demek bu? Dikkat edin. Allah Azze ve Celle ayette bize kafirlere karşı adaletli davranmamızı bu uslup için söylüyorum. Yani diğer naslarda var da bu uslup için söylüyorum. Emretmiyor. Böyle bir emir yok. Ne var daha, daha doğrusu? Allah size bunu yasaklamaz diyor. Ya bu çok acayip bir şey aslında. Bir iyi düşün, düşünün. Mesela Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın hitabı teşri ifade ediyor, teşri koyma makamıdır. Diyor ki Allah size adaletli davranmanızı yasaklamaz. Din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kafirlere iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Yani isterseniz davranabilirsiniz, isterseniz davranamazsınız mı demek? Ama işte bakın buradaki ince usulüp şudur. Şimdi Allah Azze ve Celle burada kendisinin yaratmış olduğu selim fıtratın, selim fıtratın saldırgan yani diğer bir tabirle savaşçı olmayan kafirlere karşı iyi ve adil davranmaya meyilli olduğunu biliyor Allah Azze ve Celle. O yüzden diyor ki hani sıkıntı yapmayın. Ben bunu size saklamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi anladınız mı inceliği? Bakın o yüzden burada Allah adil davranmanızı yasaklamaz diyor. Çünkü insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Ee, yani şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin düşmanıdır. Kafir dediğin zaman Allah düşmanı, bir Resul düşmanı demek. Ee, şimdi bizde fıtratımız ister istemez bu kafirlere veya illa kafirlileri bütün topluk olarak almayalım. Belki de muhayyan kafirlere çünkü bu bizim yakanımızdır. İlla bir iyilik yapmak istiyoruz, iyi davranmak istiyoruz. Hatta belki de çok sevdiğimizden onu tabii olarak. Oturup kalkmak istiyoruz. Yani belki senin öz kardeşindir. Bu çok seviyorsun tabi olarak. Ya peygamberi düşün. Amcasıyla arasındaki münasebeti. Anlatabiliyor muyum? İşte burada Allah Azze ve Celle'nin aslında söylemek istediği zaten ayetin siyakını da okuduğunuzda bunu görürsünüz. Çünkü Mümtehine suresi bir savaş olayı, bir şey olayı kafirlerin düşman olduğunu belirtme siyakı söz konusu. Sen onun üstüne bunu söylediğin zaman burada şunu anlıyor. Yani senin o içinizdeki sıkıntıyı ee, şu anlamda büyütmeyin, onlara adil ve e, adil davranıp iyilik yapacak mıyım? O anlamda onu dert edinmeyin kendinize, ben onu size yasaklamıyorum diyor Allah Azze ve Celle. Anlatabiliyor muyum? Yoksa burada emredilmediği falan söz konusu değil asıl itibariyle. Bu ayette bir usulüp inceliği yapıyor. Yoksa tabi ki adalet bize emredilmiş ama Allah Azze ve Celle'nin özellikle Size yasaklamaz demesi işte bu fıtrata bir vurgudur. Burada bir işte Kur'an inceliği var. O yüzden arkadaşlar Kur'an'ın her kelimesi yani her cümle siyakı mükemmel bir anlam ifade eder. Yoksa normalde bir beşer sözünden şey kalmaz ki düşünün ki bir alemlerin Rabbi var sana bir hitapta bulunacak ve alemlerin Rabbi haşa senin benim gibi düz cümleler kullanacak. Hayır hepsi maksuttur. Hepsi kasıtlı kullanılmış cümle ifadeleridir. Yani bir yerde niye emir geçiyor burada yasaklamaz geçiyor hepsi hepsinin özel bir kastı vardır. O yüzden alimler bunları hep tefsirlerde incelemiştir. Şu cümlede niye şunu söyledi de şu cümlede niye o kelimeyi söyledi. Halbuki ikisi aynı anlam ama burada niye o kelimeyi tercih etti burada niye o kelimeyi tercih etti. Burada niye o kelime öne geçti? İkinci kelime sonraya geçti. Diğer ayette ikinci kelime öne geçti, birinci kelime sonraya geçti. Bunu bile konuşuyorlar. Niye bu önce geldi? Niye bu önce geldi gibi. Çünkü biliyorlar Allah azze ve celle'nin Kur'an'ın belagatının ne kadar mükemmel olduğu ve müşriklere meydan okunduğu. Hiç birisi tenezzül bile edemedi. Bir tanesi çıktı saçmaladı o kadar da. Yani tenezzül bile edemediler yani. Anlatabiliyor muyum? Ve 1400 senedir bunu yapabilen de olmadı. Ya düşünün Türkçe meal, Arapça bilmeyen Türkçe meal okulunuzda bile etkilenmiyor musun? Çok acayip bir kelam uslubu gelmiyor mu size mealde bile? Değil mi? Çok değişik bir hitap türü. Mealde bile biz bunu görüyorsak tercümede yani siz Arapçayı düşünün. Bir de ben daha öteye gideyim bir de bu alim olduğunuzu düşünün. Ne kadar daha büyük olayın ehemmiyetini anlarsınız. Burada da bu var kardeşler. Dolayısıyla da bozulmamış fıtrat sahibi kimseler hiçbir teşvik ve yönlendirme ihtiyaç duymadan söz konusu iyilik ve adalete ne yaparlar? Meylederler. Bunu yapmaları için de onlara bunun yasak ya da günah olmadığının açıklanması nedir? Yeterlidir. Çünkü zaten adamın talebi o. Anlatabiliyor muyum? Fıtrat... Temiz fıtrat onu istiyor. Karşı tarafa iyilik yapmak, adaletli davranmak. Bunu yapması için de emre gerek yok. Bir incelik de burada. Sana yasak olmadığını söyle yeter ona. Çünkü problemi orada aslında onun. Anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden ayette bunun yasak olmadığı ifade edilerek fıtratın zaten bu, fazileti, bu faziletli davranışa meyilli olduğuna işaret etmekle yetinilmiştir. Bakın bununla beraber tabi ayette hiç de teşvik yok değil. Bu benim söylediğim, söylediğim uslubun asıl noktasıdır. Ama hiç de teşvik yok değil aslında iyice düşündüğünde. Neden? Zira iyilik ve adalet haddi zatında teşviki barındıran bir şey. Anlatabiliyor muyum? Mesela düşünün ben sana diyorum ki işin sonunda altın var. Bakın işin sonunda altın kazanman var diyorum. Altın kelimesi haddi zatında nedir? Teşvik. O işe teşviktir. İlla şöyle demem gerek yok. Bak mutlaka onu yap, işte şöyle yap, işte böyle yap, böyle yaparsan bak o altını kazanırsın, kazanırsan şu işi yaparsın. Teşvike gerek yok. Altın haddi zatında nedir zaten? Teşvik, Teşvik vardır. Bir de böyle bir inceliği var iyilik ve adalet o yüzden diyoruz ki bununla birlikte ayette iyilik ve adalete teşvik hiç de yok değil. Hiç, hiç yok da değil. Zira bu iki kısım yani iyilik ve adalet bizzat kendisi böyle bir teşviki içermektedir. Zira iki övgü vasfını içeren bu iki isim tek başlarına bu fiile teşvik edildiğini tek başlarına bu fiile teşvik edildiğini göstermektedir. O yüzden diyoruz ki zira kim iyiliği arzu etmez ki. Aynı şekilde ayetin sonunda bir başka daha teşvik var. O da sözlü olarak şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Adaletli olun, teşvik ediyorum değil. Adaletli olanları sever demesinin içinde zaten ne var? Teşvik, teşvik var. Şimdi kardeşler biz bu ayete baktığımızda bunun kafirlerin bayramlarını tebrik etmenin asıl itibariyle caiz oluşu ile ne gibi bir bağlantısı var? Direkt bir bağlantısı yok tabi. Bu sadece bir ön mukaddime bağbandandır. Yani Allah Azze ve Celle bizim insanlara karşı iyilik yapmamızı ve adaletli davranmamızı istiyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize teşvik ettiği bir şey. Diğer taraftan adalet sürekli geçerli olan bir değerdir. Ve Müslümanların yanı sıra saldırgan, savaşçı olmayan kafirler şöyle dursun bırak onları saldırgan, savaşçı kafirler de dahil olmak üzere herkese karşı yerine getirilmesi gereken dini bir vazifedir kardeşler. Adalet. Ne olursa olsun karşı tarafın saldırgan kafir dahi olsa adalet e, dinin din tarafından yerine getirilmesi e, gerekli bir olgu olarak kabul edilmiştir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Maide Suresinde Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Devamı çok önemli. Bir topluluğa duyduğunuz kin. Biz en çok kime kin duyarız? Özellikle savaşçı kafire. Yani aramızda anlaşma veya zimmi falan değil. Değil mi? Onlar direkt de buna ne yapar? Girer. Çünkü bir topluma kin duymanız. Toplum derken herhangi bir topluma sınırlıyor mu? Kayıtlıyor mu? Biz Türkçede bu ifadeleri kullanmıyoruz. Al bu yemeği talebelere ver desem hepsi girer içine değil mi? Birilerini hariç kılmam lazım ki hepsine vermeyesin. Doğru mu? Burada da diyor ki bir topla duyduğunuz kin sakın sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Adil olun çünkü bu takvaya daha uygundur. Maide suresi. Bakın bu asla yani adalet, bunu ayakta tutma, iyilik, bunu yerine getirme gibi dinin koymuş olduğu bu asıl bu asıla dahil olan hususlardan bir tanesi de insanlara güzel söz söylemektir. Güzel söz söylemektir. Bakın Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde buyuruyor ki insanlara güzel söz söyleyin. Şimdi kardeşler insanlar ne? Firavun bir insan mı? Müslüm gayrimüslim herkes. Değil mi? Bak buna alimler ne yapar biliyor musun? Hatta mantık ilminde şunu derler. Derler ki insan cinsini itibar ettiğimizde Firavun'un da peygamber dahi eşittir. Doğru mu? İnsan cinsini itibar aldığımızda. He? Evet. Bu cins altında herkes eşittir. Çünkü insan, cinsi kapsıyor. Dolayısıyla Allah az, azze ve celle burada insanlara güzel söz söyleyin derken kardeşler diyor ki başka bir ayette onlar kendi aralarında merhamet sahibi Hmm? Kafirlere, karşı kafirlere karşı şiddetliler nasıl örtüştüreceğiz bunu yani hani dersin başında e, e, bu dersin değil ilk dersin başında şöyle bir ifade kullanmıştım hatırlarsanız demiştim ki bana öyle bir tarifte bulun ki bera bütün e, tevhidi noktada sınırları alsın sınırları kuşansın dedim şimdi buraya da baktığımızda Allah Azze ve Celle bize insanlara karşı adaletli olmamızı söylüyor. Başka bir taraftan da ki şiddetli olmamızı söylüyor. E, şiddetli olmamızı söylüyor. Ki bu insan dediğim gibi en takvalısından en kafirine kadar herkesi kapsıyor. E orada da kafirlere karşı şiddetlidir dediğinde kafir de umum. En basit kafirden Değil mi? En Hatta mesela Müslümanlara karşı belki en yakın kafirden. Mesela örneğin geçmişten örnek vereceksek Ebu Talip mesela. Değil mi? En azılı kafire kadar. Hepsini de kapsıyorsa. O zaman hani Ebu Talibe karşı da şiddetli ol gibi bir şey çıkıyor. Değil Ebu mi? Desek... Ama şimdi ben dersten ha, Ebu Talip'ten ne dedim? Firavun'a Firavun. aynen. Mesela ben şeyde ne dedim? Dedim ki bakın bu ifadeler umum dedim. Şiddet de burada umum gelmiş. Dersin başında da dedim ki şeye beraya sınır çizelim peki şiddete sınır çizsek. Aynı o beraya sınır çizmeye kalkıştığımız gibi. Hani bunu bir denediğimiz gibi şiddete bir sınır çizmeye çalışsak. Bir insan dese ki şiddet nedir? Şimdi ayet sana eğer şiddetli ol diyorsa kardeşim sen şiddetin ne olduğunu bileceksin ve içini doğru dolduracaksın. Doğru mu? Ben sana desem ki bak insanlara most trust şeklinde davran. Salladım bu kelimeyi bak. Sen o kelimeyi bilmesen gereğini yerine getirebilir misin? adı monstraslık yap bakayım bilmiyorsun. E şimdi sana şiddet diyorsa bunun anlamını bil, bil, bilmen lazım. Bir anlamı olacak ki yerine, ge, gereğini yerine getireceksin. Yani Allah şiddet dediğinde insanların indinde belli bir anlam olması gerekir ki o anlamı yerine getiresin. E şimdi dolayısıyla ben bu ayeti duydum şimdi uygulamaya kalkacağım. Şiddetin için neyle dolduracağım? Ne e şimdi kardeşim adamı dövmek şiddetten değil mi? He? O zaman ben bu adamı dövmem lazım bu ayete göre. Yani ne kadar nerede kafir görsem yolda dövmem lazım. Şiddetli davran diye. Ama ya mazaretlemişsiniz arkadaşlar. Ya bu kadar bu kadar çocuk gibi mi bakacağız işte? İşte bak yüzeysel baktığımız zaman işte bu türlü program problemlerle karşılaşıyoruz. Adam sana geliyor diyor ki sen kardeşim vela bera yumuşaklık şu bu diyorsun. Ne yapacağız bu ayeti? Veya öyle de demiyor. Mesela şu tip insanlar da var. Bunlar daha acayip bunlardan. Vela bera ile alakalı ders yapıyorlar. Nerede böyle zahiri kafiri yeryüzünden silecek misin gibi gösteren nastır senin önüne koyuyor bu bak diyor görüyor musun kardeşim Allah Azze ve Celle nasıl böyle dedi işte tekbir Allahu Ekber cihat Allahu Ekber işte dolduruyor dolduruyor içini e, mutlak şiddetli ondan sonra zaten ne iyilik kalıyor ne adalet. Şiddetin içi kardeşim, şiddet umumdur. Şiddetin içine her şey doldurursun sen. Bu mantıkla ortaya atarsan. Ama yok şunlar, şunları şunları yapmayabilirsin, Şunlar içine girmez falan dediğin zaman kardeşim o zaman bu ayet böyle e, düz bir mantıkla, yani böyle mahalle ortaya atıp bırakmayacaksın o zaman. fıkına ineceksin. Sadece bunu zikredersen, işte o avam da alır onu. Şiddet. Sen şiddet dersin, avam onun üzerine 10 koyar, ismin üzerinde avam. Sonra yarın bir gün gider, sağda solda kendini patlatırsa sen diyemezsin ki o adamı ya ben sana patlat demedim ki kardeşim. Şiddet göster dedim diyemezsin ki. E patlatma şiddetin kralı zaten. Sen ne istiyorsun? O avamdır. Sen ona bir versen on koyar onun üzerine. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ki bu ayetleri işleyeceğiz ileriki derslerde bunların şüphelerini reddiye verdiğimizde de velhasıl Allah Azze ve Celle insanlara güzel söz söyleyin diyor kardeşler. Tamam. Bu asıldır ve insanların hepsini e, içine e, almaktadır. Dolayısıyla da bu ayet hiçbir taksis ve sınırlandırma yapmaksızın diyoruz. Bütün insanlara söz güzel söz söylemelerini emrediyor. Hatta bu konuda bakın Seleften kardeşler nasıl rivayetler geliyor. Tabii bizim konumuz ne zihnimiz dağılmayacak. Kafirlerin bayramlarını bayram münasebetiyle kutlamak. İlk önce o zaman bileceğimiz bizim bilmemiz gereken asıl Allah Azze ve Celle'nin bizden Kâfirler de olsalar adaletli davranmamızı ne yapıyor? Zikrediyor ve insanlara güzel söz söylememizi diyor kitabında. Şimdi bakın İmam Bukhari Gerçi buna geçmeden önce önemli bir şey var. Kardeşler düşünün ki bir insan Allah'a şirk koşuyor. Azlı bir kafir. Yani işte İsa aleyhisselama tapıyor, Musa aleyhisselama tapıyor, onları ibadet ediyor. Ve sen de bunlara direkt veya dolaylı yönden imkan sağlıyorsun. Bunu düşün. İmkan sağlıyorsun. Yani mesela düşün ne gibi bir imkan? Evindesin, işte yan odaya ona veriyorsun. işte al kullan gibi ve biliyorsun ki o insan o yan odayı işte Allah'a şirk koşma içeren ibadetlere ayıracak. Kendisi diyelim ki kendi dininde takva birisi. Kendi dininde yani. yani kendi dinin gereklerini yerine getiren birisi. İnandığı dinin onu söylüyorum. Ve ona bir bölüm ayırıyorsun kendi evinde. İstediğin kadar burada rahat rahat ibadetini yapabilirsin. Sana karışmıyorum diyor. Ve düşün ki bu insan sana göre Allah'a küfrediyor ve gece gündüz her bir amelinde bu şirk ve küfür mevcut. Buna imkan sağlamanın azametinin farkındasınız değil mi? Yani imkan sağlıyorsun buna. Hatta düşünsene sen normalde bir hırsızı evinde barındırsan, saklasan onu, gizlesen diyelim, onun işte elini kesmesinler diye. Yani. Haram olduğuna inanıyorsun yaptığının ama diyelim böyle, bu bile cürümdür değil mi? Yani bu bile biraz sıkıntıdır. E düşün ki sen böyle bir insana bir imkan sağlıyorsun. Bu e, o insana destek olmanın bir türüdür. Bir de düşünsene sen bir insanın gece gündüz Allah'a şirk koşan bir insanın ömrünün uzun olmasını istiyorsun Allah'tan. Yani hatta bilsen ki yüzde yüz insan onun üzerine ölecek. Yani sadece O'nun malında, çoluğunda, çocuğunda bereket sahibi, ömründe bereket sahibi olması için dua ediyorsun ve biliyorsun ki o müşriktir. Yani bunda şüphe yok işte bir Hıristiyandır, işte İsa'ya tapan bir Hıristiyandır gibi. Şimdi şöyle olmuyor mu, bu adam eğer şirk koşuyorsa gece gündüz malı, e, müşrik genelde zaten malını bu yollarda harcar. En arabasına benzin alır gider şirk koşmaya değil mi kiliseye yani her şeyin onu harcar. Televizyona işte elektrik faturası veriyor yatırıyor televizyonu için. Kendi neylerini dinliyor. İşte ayinlerini mainlerini kiliselerini izliyor yani hayatında devamlı arama yani bakın bir müslümanı düşürün, düşünün en fasığından en şeyine kadar takvasına kadar mutlaka gelirinin bir kısmı mutlaka gelirinin bir kısmı şeye gidiyor. İstekli veya dolaylı veya dolayısız e, dine gidiyor. En fasık insanı bile düşünün bir şekilde gidiyor. Çünkü en fasık bir insan bile yeri geliyor yolda acıdığı bir dilenciye 1 lira da olsa veriyor. Yani gidiyor bir şekilde gidiyor. Az veya çoğundan bahsetmiyorum. Veya ne bileyim o an bir gaza geliyor. Ramazan'da böyle bir e, Kur'an dinleyebiliyor. Doğru mu? 5-10 dakika da olsa. He? Yani bir şekilde gidiyor. O da elektrik verdi parasını. Bakın e, miktarında değilim. Şimdi kafir de böyle. Ee, en takvalı kendi dininde en takvalıdan en takvası hepsi kendi dini için para harcan bir insan. Ve dolayısıyla sen ona malının bereketli olmasına yönelik dua ettiğini düşün. Bu dolaylı yönden aslında kendi şirkine para harcaması e, anlamına da geliyor. Yani o harcayacağını sen bildiğin halde malın çoğalsın diyorsun bu bir. İkincisi e bir de zaten... Gece gündüz malını şirk yolunda harcayan tanıdığın bir kafire e, malın bereketli olsun demek. Bu daha da üst. Ömrün bereketli olsun ne demek? Biliyorsun ki bu adam Allah'a şirk koşuyor. Aslında sen dolaylı yönden şöyle demişsin gibi bir şey çıkıyor. Ya Kardeşim bu adam Hristiyansa, gece gündüz Allah'a şirk koşuyorsa, Allah sana uzun ömür verdin dediğinde yani şirkin daha uzasın dünyada gibi anlamlar çıkıyor. Şimdi düşünsene. Ee, bunları biz İslami açıdan baktığımızda olumlu yönde değerlendirirsek sizce etrafta ne gibi sesler çıkar? Yani düşün bir Hristiyan'a bir Havdiye diyorsun ki işte imkan sağlıyorsun bir şekilde Allah'tan başkasına ibadet etsin diye. Yani bu imkan tabi derece derecedir ama bir şekilde sağlıyorsun. Ve bir şekilde onun için dua ediyorsun malı, nesli çoğalsın, malı bereketlensin. Size nasıl etrafta ses çıkar? Valla birçok kişi seni götürebilir. Evet, evet. Birçok kişi anlayışla karşılayanlar da olur tabi. Ama yani onlar az olur ama en azından seni tekfir etmeseler de yani güzel bir ye yererler yererler seni yani. Bu maruf. Ama onlara direkt böyle dalış yaparsan yererler seni. Ama ön mukaddimeyi versem bunlara on mukaddemeyi vermeden önce seni yerdikleri hususta tevakkuf ederler. Bu da iki yüzlülük olur onlar için. Yani mesela örneğin ne gibi? Bakın. İmam Bukhari Edebül Mufret'teki rivayetinde, rivayet de Hasen'dir. Ukubey İbni Amir radiyallahu yanından görünüşü Müslümana benzeyen bir adam geçiyor. Ukubey İbni Amir. Müslümana benziyor görünüşü itibariyle. Adam ona selam veriyor. O da diyor ki, sana da selam olsun. Sana da selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin üzerine olsun diyerek selamını aldı diyor. Bunun üzerine hizmetçisi ona, Okubaib'ine Amir. O adam Hristiyan dedi. Bu senin selamını e, aldığın adam Hristiyan dedi. Bunu duyan Ukbe hemen yerinden kalkıp adamın peşinden gitti ve ona yetişince de şöyle dedi. İnne rahmetallahi ve berekatehu alel mu'minin lakin etalallahu hayatek ve ekcere malek ve veledek Allah'ın rahmeti ve bereketi müminlerin üzerinedir. Yani bu sözümü geri alıyorum gibi dedi Allah'ın rahmeti ve bereketi müminlerin üzerinedir. Kalıyor adamı. Diyor ki bak Allah'ın rahmeti ve bereketi müminlerin üzerinedir. Ama Allah sana uzun ömür, çok mal, çok evlat versin. Bakın şimdi kardeşlerim. Şimdi Ukbe radıyallahu an o Hristiyana dikkat edin. Mutlak rahmete ve tam berekete layık olmadığını bildiriyor. Doğru mu başında? Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmeti ve bereketi müminlerin üzerinedir. Sözünü geri alıyor. Yani bu müminlerin üzerinedir diyor. Peki rahmet nedir rahmet? Rahmetin içinde kardeşim bakın. Rahmetin içinde. Ya çok mal vermek rahmetin babası. He? Doğru mu? Bereket zaten sonunda ne diyor? Diyor ki eksere mealeke ve senin çocuğunu ve evlatın, ev, ev, ço, ev, sana çok evlat versin, çok mal versin. E bu da bereketin kralı. Peki ne oluyor da, sanki şöyle demiş olmuyor mu? Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun, ol, olmasın. Ama rahmeti senin üzerine olsun. Başı ve sonu birbirine zıt gibi çıkar o zaman bu mantıkla baktın mı? Çünkü evet. ittifaken Allah kafirlere rahmet ediyor mu? Dünyada ediyor. Doğru mu? Zaten biz Rahman'la Rahim'i de tefsir ederken diyoruz dünyada o zaman dünyevi şeylerde onlara verdiği tüm he şeylerin hepsi rahmet mi değil mi? Rahmet, rahmet olunca mal, evlat bunlar rahmet uzun ömür bunların hepsi Allah'ın rahmeti olunca nasıl ukbediyor Allah'ın rahmeti e, müminlerin üzerindedir ama Allah sana bunu bunu versin bu çok açık. Rahmet kelimesi hangisi yaktı zikrediliyor? Müminler siyakında. Müminlere siyak asıl itibariyle nedir? Ahireti de hepsinde kapsar. Mutlak bir siyak söz konusu. Yani müminler Allah'ın rahmetinin her noktasına müstahaktırlar. Yani Allah Allah'ın rahmetinin hepsinden al almaya imkanları var. Doğru mu? Ha, birileri fasıklığından alır almaz o ayrı ama hepsini almaya imkanları var. Doğru mu? Yani bu şer'an caizdir. Allah'ın her noktada rahmet etmesi şer nedir? Caizdir. Ama şer an kafirlere her durumda rahmet etmesine gelince onlar mesela ahirette cennete girme merhameti gibi bir merhamete ulaşamayacaklar. Doğru mu? Dolayısıyla nef edilen ilk önce nef edilen rahmet hangisi? Mutlak rahmet. İspatlanan rahmet çünkü bakın rahmet dediği zaman bir şeyle kayıtlıyor mu? Kayıtlamıyor. Kaydın zıttı nedir? Kayıtlamamanın zıttı nedir? Mutlak kılmaktır. Yani kayıtlamanın zıttı pardon nedir? Mutlak kılmaktır. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti yani mutlak olarak rahmet kimin üzerinedir? Mümin. Çünkü sen e, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde Allah'ın rahmeti üzerine olsun dediğinde herhangi bir rahmet kastediyor musun? Selamın kendisine bak. Yok. Kastediyor musun belli bir rahmet? Rahmeti mutlak zikrediyorsun. Doğru mu? Bu Burası garanti kesin. Kat'ildir. İkincisinde dikkat edin. Rahmetin mutlak mutlağından mukayyedine indiriyor. Ne Neyle? Allah sana? Dünyada, dünyada. Dünya. Yani on, onları da belli şeylerle kayıtlıyor. Yani düşünün şimdi bakın kardeşler. Şunu söyleyeyim. Şimdi Ukber radıyallahu anh o Hristiyan'a mutlak rahmete ve tam berekete layık olmadığını bildirmiş. Ancak bununla birlikte ona uzun ömür, çok mal ve evlat sahibi olması için de dua etmiştir. Burada bu konudaki fıkıh anlayışı Zayıf olan biri şöyle diyebilir ki demese de aslında kendisiyle çelişki gibi o radikal mantıkla baktığında şöyle diyebilir. Bu dua kafirin küfründe güçlenmesi için çok mal vermek nedir? Çok bereket vermek nedir? Bu dua kafirin küfründe güçlenmesi için dua etme manasına gelmektedir. fıkı zayıf olan bir insan böyle diyebilir. Aslında haklıdır da radikalliği açısından baktığında haklıdır. Zira kafirin malının ve evladının çok olması onu Müslümanlara karşı güçlü kılan hususlardandır. Yine bu dua kafirin bu birincisi değil mi? Birinci problem. Yine bu dua kafirin işlediği şirk ve inkar ile Allah'a ve Resulüne karşı olan düşmanlığı üzere uzun bir ömür geçirmesi için dua etme anlamına gelmektedir. E talallahu ömrekü ne demek? Adam biliyor ki ee, yarın da bu adam şirk koşacak. Öbür gün de şirk koşacak. Hiç amel işlemese şirki o itikad var sonuçta onda. Hıristiyansa. Şimdi bu sorulara işte böyle olursan böyle boş bir e, soru sorarsın. Böyle boş bir işgal getirirsin. Hem zaten sen kendi altında kalırsın. Çünkü bu sahabenin sözü. Ama ben dersin başında... İşte böyle desek ne olur dediğimizde adam belki bizim yedi sülalemizi götürecekti tekfirde. Ama bak işte iş sahabeye gelince nasıl e, mesele değişiyor. Anladınız mı kardeşler? O yüzden bu sorulara cevap vermek bile boştur yani. Yani işte bu onların e, işte şirkinde uzun kalması için, güçlenmesi için dua etme sonucu çıkarmıyor. Ne düşünürsen düşün. Din senin gibi böyle yüzeysel sığ bakmıyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin dinidir, rahmet dinidir. Peki Ki daha biz vela bera meselelerine girmedik. Bu konudaki e, sadece bu mudur? Yok. Başka var. Var. Mı? var. Işte bir e, olarak... Yok yok. Var var. Onu anlatacağım. Var var. Hem de şeyde çok gelecek. Daha ileride de vela bera işlediğimde çok gelecek de bunun eee daha ilginci var. Ama şunu bilelim öncelikle. Bir de Necmi abi mesele şey değil ki. Ben her zaman söylüyorum ya. Şimdi bak düşün. E i̇yi de sahibi hata etmiş. Kardeşim ben sen yedi mi? sen benim götürüyordun. Geç bizim konumuz tekfir edip etmeyeceğin meselesi. Anlatabiliyor muyum? Veya tekfir edip etmeyeceğin meselesi. Sen şimdi burada baksan. Ooo. Vela berayı yerine getirmedin bu kafire karşı. Malına dua ettin bilmem neyine dua ettin. Ulan bana bile o kadar dua etmiyorsun diyecek adam sana. Anlatabiliyor muyum? Bizim adı sahabe hata etmiş öyle değil. Sen bu dinin asıllarından olan mesele vela ve berayı bozma meselesi olarak baktığında sen kafir kafirdir. Sahabede olsak tekfir etmen lazım. Ne hata yaptı ne ya? Ne hata yaptısı yani? Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunlar hatta... Naslarında sen bile şirk koşsan amellerin iptal olur diye. Gece günde söylerler. Peygamberi bile içine katarlar ama kendilerine bir reddiye geldiğinde kat ya, ya o da hata eder, o da şey yapar. Mesela adama reddiye getiriyorsun İbni Teymiye'den hüccet olarak değil. Yani bu da bir vecihtir. Bu alim bunu kabul etmiş. Koskoca ümmetin alimi İbni Teymiye'de hata eder. Bir dakika meselemiz o değil. Şimdi bu görüşte olan veya bunu yapan kafir. İbni Teymiye kafir diyor musun? Konu o. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Bunlara da dikkat edeceksiniz. Sahabenin hatası olsun. Ne var? Sahabenin hatası olsun. İşte bu benim lehime. Bak bu sahabeyi kimse tekfir etmemiş bundan dolayı. Vela ve berayı bozdu olarak görmemiş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sadece şunu bu sorulara o yüzden cevap vermek bile abes. Çünkü İslam zaten merhamet dinidir, rahmet dinidir. Aslı itibariyle budur. İnsanlara güzel söz söyle diyor. Bakın bunu nasıl uyguluyor. Şimdi dikkat edin. İnsanlara güzel söz söyle. Ayeti umum mu? Umum. Bunu yani bir insanla kayıtlamamış. Bunu ukbe Amir o güzel söz söyleydi aslında umum mu kardeşler? Umum. Dolayısıyla bundan haram olanlar bunun dışına çıkar. Çünkü zaten haram olanlara nas var. E dolayısıyla bu güzel sözde umum umumsa bakın ukbe Amir gibi birisi ki bu sahabi e, fakihlerden e, birisidir. Mısır'a yerleşip oranın Halkına fıkıh öğreten bir sahabedir. Böyle sıradan bir sahabe de değildir. Bakın insanlara güzel söz söyleyi kendi dünyasında nasıl ameli bir pratik olarak uyguluyor kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Bizde kafirlere sert olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Bir de şuradaki inceleye bakın ya. Kendi hatasını şimdi kendi içtihadıyla rahmet okuyamazsın. Burada ukbe isabetli mi değil mi ona geleceğim. Ama onun içtihadında ne var? Mutlak rahmet okuduğu için geri gidiyor. Hem hatasını düzde, düzeltme gibi bir takvaallık gösteriyor. Şimdi belki biz olsak nefsimize yediremeyiz. Tamam ondan hata ettim deriz ama gidip bir Hristiyan'a söyleyemeyiz yani bu cesareti de belki gösteremeyiz. Ayıp olur, utanırız veya ne bileyim bir şey olur. Değil mi? Yani bir Hristiyan'a düşünsene sen yolda selam verdin. Geri alıyorum, geri alıyorum. Bir de düşün, hadi geri veriyor dedik. Hadi geri alıyorum dedik o cesareti gösterdik. Şu inceliği de gösterir miyiz ya? Şu kibarlığa bak. Ancak diyor Allah Azze ve Celle senin ömrünü uzatsın. Bir de gönlünü de alıyor. Hani ezilmesin diye. Ya bu kadar merhamet şey. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Ve bakın ifadesi de çok güzel yani. Şurada diyor ki Lakin etalallahu hayatek ve eksere malek ve veledek. Ancak diyor Allah Azze ve Celle senin e, ömrünü uzatsın, uzun ömür versin, çok mal, çok evlat versin diyor. Ama diyor rahmet müminlerin üzerinedir Mutlak rahmet. Peki e, şimdi Dikkat edin. Birazdan kutlama ile alakalı şeylere geldiğinde burada bizim seçeceğimiz sözler de önemli. Tebrik anlamında. Yani eğer Mesela diyelim ki caiz sonucuna vardık. Caizdir diyoruz zaten de. Caiz sonucuna vardık. Ama bu şu demek mi? Mesela sen onların dinlerinden razı olduğunu ifade eden bir sözle yani mesela işte bugün de yapacağınız ibadetleri Allah katında kabul etsin kandilleri kutladığımız gibi mi falan değil bu kutlama bizim bildiğimiz e, haram olmayan çünkü haram olan ifadeler naslarla zaten belli haram olmayan ifadeler ve onların dininden razı olduğunu e, ifa, e, razı olduğunu ifade eden fiiller olmaması e, sözler olmaması şartıyla normal dünyevi ifadeler şeklinde e, kutlama yapmak. Bizim konumuz o. Zaten o ayrıntıya gireceğim. Yoksa burada işte e, hangi sözü seçersen seç değil. Caiz olan sözler işte nice mutlu yıllara. Bunların hepsi caizdir. Sen onların ne dinini burada kastediyorsun. Ne e, ya nice zaten bırak onları. Nice Türklerden bile bırak. Yılbaşı tebriği yapmayı kutlayanlar var. Adamın aklının ucundan zerre kadar Hristiyanlık geçmiyor yani. Mesela. Hiç adam o günü şey biliyor. Yeni yıla girdik kuryemiş günü biliyor adam. Yani geçiyor dansöz izleme günü biliyor adam. Fısk adamın umunu, adamın aklının ucundan geçmiyorlar. Ben Hristiyanların dini bayramını kutluyorum diye. Bizim kastımız buradaki husus gün geldiğinde onlara bu konuda güzel söz söylemek. Onlar nasıl bizim bayramlarımızı tebrik ediyorlar. Biz de o bayram münasebetiyle onlara güzel söz söyleme. Kastımız bu. Ha şöyle diyebilirsin ya bayram münasebetiyle güzel söz söyleme tebrik değil ki onu tartışacağız birazdan. Tebriktir o. Güzel söz söyleme tebriktir. Ama şunu bileceğiz kardeşler biz. Bizim buradaki kastımız insanlara şu ana kadar kastımız insanlara adil davranma, güzel söz söyleme. Bakın bu güzel söz söyleme hususunu sahabeler nasıl anlamış, nasıl iştahat etmiş, nasıl uygulamış. Şimdi başka bir rivayete şimdi gelelim. Bu rivayete geçmeden önce yani usul okuyanlar bilir bunu kısaca anlatayım maruf bir bilgidir. Şimdi biliyorsunuz sahabe arasında çok fazla ihtilaf vardı fıkhi konularda, iştahat ederlerdi, ihtilaf ederlerdi o yüzden alimler e, sahabe, Mesela bir konuyla alakalı sahabelerin görüşlerini verdiklerinde Mesela önce atıyorum örnek vereyim. birisi siyah demiş diğeri beyaz demiş diğeri sarı demiş bunları alt alta zikreder Burada o e, hadisleri toplayan kimse, İmam Bukhari ise İmam Bukhari, işte, e, e, e, Abdurrezzak ise Abdurrezzak musannefında kimse o. Bunları toplarken özellikle şu muameleyi uygularlar kitapta, şunu gözetirler. Derler ki bakın ben bu rivayeti biliyorum, sahabe arasında yani ihtilafı gör, bu böyle düşünüyor, bu böyle düşünüyor. Farklı görüşlere dikkat çekmek için alt alta verirler. Bu zaten maruftur. Şimdi bakın Said İbni Cubeyr kanalıyla sahi olan rivayette bu ümmetin fakihi, Aynı zamanda müfessiri. i̇bn Abbas radıyallahu anh Hümane diyor ki rivayet sahihtir. Diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anh لَوْقَالَ لِي فِرْعَوْنُ Fir'aun Eğer Firavun bana dese ki Eğer Firavun bana بَارَكَ اللّٰهُ Allah sana bereket ihsan etsin. Allah seni mübarek kılsın. Allah seni bereketli kılsın. Dese kultu derim ki ben derim ki firavun bile diyor bana Allah seni mübarek kılsın dese ben ona da Allah seni de mübarek kılsın derim hatta devamı çok dehşet diyor ki ve kadmet. halbuki diyor firavun ölmüştür bile yani kafir olarak öldüğü katli olduğu halde Hani şimdi günümüzdeki bir Hristiyan hadi dersin ki belki ileride iman edecek bilmem ne falan böyle tevil ettin çıktın da. İbn Abbas özellikle bunu söylüyor. Diyor ki eğer Firavun bana Allah sana bereket ihsan etsin deseydi ben de ona sana da derdim. Oysa Firavun ölmüştür bile. Edebül Mufret sahiptir. Hatta günümüzdeki mesela muasırlardan Şeyh Elbani de sahilyenlerdendir rivayeti. Rivayet maruf Edebül Müfret varsa de bakın. Yani. Var mı Edebül Müfret Türkçe? <gülüyor> maruf bir rivayet yani. Yani düşünün, İbn Abbas radıyallahu an Hatta Burak İbn Abbas sonunda hatta Firavun ölmüştür de, dese bile, ya şey, demese bile sorun değil. Çünkü zaten biz kendimiz biliyoruz o kafir olarak öldüğünü. Anlatabiliyor muyum? Yani John demesine gerek yok ama o özellikle de vurguluyor ne yani bu kadar karşı tarafı olan bak dikkat et adam ol diyor yani böyle serseri olma diyor sana yani nazik bir kibar bir Müslüman ol diyor. O ayet öyle odun gibi anlama biz onlara şiddetliyiz geleceğiz birazdan ayet göreceksin ne olduğunu. O yüzden yani burada işin fıkıı çok farklı yani ama zahiri çok farklı mesele. E sen yüzeysel olarak baktığın zaman fıkıısız alimlerin Fıkhına inmeden. Bakın şimdi bu rivayette i̇bn Abbas radıyallahu anh'a firavun için bereket duası etmeye cevaz vermiştir. Bu bir. Oysa ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın az önce zikrettiğim görüşüne aykırıdır bu. Neden? Zira İmam Bukhari'nin bu iki rivayeti peş peşe vermesinden de anlaşılacağı üzere o bu iki sahibi arasında Vuku bulan ihtilafı işaret etmektedir. Çünkü dedi ki musanneflerin yani müelliflerin şeyi menheci budur. Şöyle ki onlardan biri kafirler için bereket duası etmeye cevaz ermektedir ki bu İbn Abbas radıyallahu an. Diğeri de bunu caiz görmemektedir ki bu da ukbe. Yani nasıl caiz görmemektedir? Böyle bir ıtılak söz konusu değil. Bârekallâhu gibi çeşitli bereketlerle sınırlamıştır. Anlatabiliyor muyum? İbn-i Abbas da mutlak olarak zikretmeyi söylemiştir. Çünkü onun indinde zaten şu, zaten asıl itibariyle kardeşler bir Müslüman e, bereketi veya rahmeti e, kayıtlamadan zikrettiğinde zaten onun itikadında, onun inancında asıl olarak kayıtlar zaten mevcuttur. Anlatabiliyor muyum? İlla o kaydı yapmasına gerek yok. Burada do dolayısıyla aralarında lafsi bir ihtilaf var, çok problem değil. Yani örneğin şunun gibi, sen şimdi <gülüyor> öldüren, dirilten Allah değil mi? rızkı veren Allah değil mi? Arapçada mecazın akli diye bir şey var. Aslında biz bunları hakimiyet derslerinde işleyeceğiz de. Bunu bilmediklerinden zaten birçok hataya düşüyorlar. Mecazın akli diye bir şey var. Şimdi kardeşim öldüren, diliten Allah'sa, Kur'an aynı zamanda da Allah'ın kelamı değil mi? Kelamı. E peki başka bir ayette demiyor mu öldüren kim? Ölüm meleği sizin. Canınızı alır. Başka bir ayette de اَنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Kerim O kerim olan Resul'ün sözüdür Kur'an için. E şimdi bir muhtizile gelse desek ki al sana delilin kralı işte. Kur'an Allah'ın kelamı değil. Al işte öldüren, dirilten siz diyorsunuz. Allah'tan başka öldüren, dirilten yok. Al sana. Hatta işte zor durumda kalanları Allah diyor. Bakma mealde belki yanlış çeviriyorlar ama Arapçası aynı. Onları rızıklandırın diyor. Hani rızkı veren Allah? Bizim için diyor rızıklandırın. Orada mecazu nakli var. Müslümanların indinde ve fıtratında ve itikadında zaten şöyle bir husus belli. Kayıtlar, şartlar bellidir. Yani asıl öldüren Allah anlatabiliyor muyum? Allah'ın etkisiyle buna vesile olan, aradaki bazı e, durumları gerçekleştiren ki melektir ona da ne dedi? Canını alan. Şimdi ben direkt bizim canımızı melektir, melek alıyor desem şirke koştum mu? Yani bu ayet ya nasıl şirke koşacağım yani? Şirke gireceğim. Melek bizim canımızı alır. Ya ben daha öteye gideyim. Bu adam bu adamı öldürdü demiyor musun? Kardeşim normalde de yani. Anlatabiliyor musun Fazla düşünme. Yani bu adam bu adamı öldürdü diyorsun. Öldüren Allah'ta. Ama biz kastımız ne? Bu adam buna vesile oldu. Ölüm meleği de ruhu almaya vesile oldu. Aslı da Allah'tan bu kadar basit yani. şey böyle Bakmayın hani şirk mi değil mi? Bu çok açık bir mesele. O yüzden Kur'an ayetidir zaten. Melek alır diyor canı. Ee, i̇kincisi rızık. O yüzden nasıl melek alır canı dediğinde problem değilse. Anlatabiliyor muyum? Allah siz onları rızıklandırırsınız. Evet benim rızkımı benim babam veriyor demen kesinlikle şirk değildir. Eğer kastın o vesile ise mecazun aklı Kur'an diyor onları rızıklandırın. Öyle diyen bir adam o zaman bu adam bu adamı öldürdü diyen de şirk koştu demesi lazım. Çünkü öldüren Allah anlatabiliyor muyum? E Şimdi bunları şeylerde işleyeceğiz hakimiyet meselelerinde. Çünkü alimlerin bazı ifadeleri veya Işte hükmü sadece Allah verir. Bak sen buna hükmetti demiyor musun? Bu e, hakim benimle karım arasında hükmetti demiyor musun? Bak işte hükmü verdin onun eline. Halbuki sen adam uzayda yaşıyor yani. Sanki sen oradaki hükümden Allah gibi hükmü kastediyorsun gibi anlıyor. Mecazun akli demek arkadaşlar. Zaten bizim aklımızda bunun aslı sabit şeyler, kat, e, şartları kayıtları sabit şeyler demek. Dolayısıyla sen bir adam bir adamı öldürdü dediğin zaman sen zaten bir Müslüman olarak inancında onun onun bir vesile, öldürme aracı olduğunu zaten biliyorsun. İlla bu adam bu adamın ölümüne vesile oldu demek zorunda mısın? He? Kullanmıyoruz yani. Kullanmıyoruz da. İşte bu da böyle. İbn Abbas radıyallahu anh buradaki bereketi mutlak zikrederken zannetmeyin siz onu kayıtlı zikretmiyor. Anlatabiliyor muyum? E ben sana örnek vereyim. Allah Kur'an'da diyor ki, Rüzgar e, her şeyi, e, Allah'ın emriyle her şeyi yok edip e, götürür. Her şeyi yok mu ediyor ya? Arşı da mı yok ediyor yani? İlla bunu söylemesi mi gerekir? Bak arş hariç, ben hariç. He, şey içine Allah da giriyor. He? Anlatabiliyor muyum? Yani belli şeyler var. İnsanların indinde zaten belli mustakir şeyleri illa Allah kayıtlarını zikretmez. Doğru mu? Şimdi Allah'a şey denir mi? Denir şey haber verme babında denir değil mi? Allah'tan başka Allah'tan büyük şey biliyor musunuz? deyin ki bana en büyük şey nedir? Allah ayette demiyor mu? e peki Allah azze ve celle ben her şeyi yarattım dediğinde şeyin içine Allah giriyorsa o zaman illa Allah'ın şöyle demesine gerek ben hariç demesine gerek var mı? Bunlar bunlar işte bir sürü örnek vermiş oldum. Bakın bu akılda zaten belli olan şeyler kayıtlanmaz. Dolayısıyla İbn Abbas burada mutlak zikre diyor diye şunu anlamayacağız. Ha o zaman burada bereket mutlaksa o zaman bu ahireti de kapsar. Ha o zaman problem var. Demek ki İbn Abbas kafirlerin ahireti de cennete girmesini yok yok bunlar zaten müstakil şeylerdir. Bunlar kayıtlamaya gerek yok. hasıl sonuca geliyorum. Ne olursa olsun mecazun akli gayru akli İbn Abbas burada mutlak bir anlamda bereket ifadesini kullanmış. Ukbe İbn Amir çeşitli şeylerle sınırlandırmış. Ne olursa olsun ikisi de bizim söylediğimiz olguyu mükemmel bir şekilde ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor. <gülüyor> Aynı işte seninle konuştuğumuz gibi bir ara telefonda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Anlatabiliyor muyum ya? Onların zihninde zaten kayıt olduğu 100 tane var ya. O zaman sen şeyi ne diyeceksin kardeşim bu halk bu adam bu adamı da öldürdü diyor. Yani kayıtsız şartsız milletindir hakimiyet. İşte ben insanların zahirine bakarım. Zahirde kayıtsız şartsız hakimiyet milletindir diyorsa bu adam kafir. Ya hakimiyet kayıtsız şartsız millet e, diyen insanın var ya kabrindeki dedesi bile... E, yani onun kayıtla zikrettiğini o an biliyordur belki duyuyordur ya. O kadar açık bir şey yani. Ölü dedesi bile duyuyordur belki onun içindeki sesi. Yani o kadar açık o adamın içi. Çünkü sen e, dünyada yeryüzünde tek bir adam olamaz ya. Tek bir adam olamaz. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir diyecek Müslümanlardan bahsediyorum. Bununla kayıt ve şart e, olgusunu... E, mutlak anlamda devre dışı bırakacak. Ya mutlak anlamda öyle bir şey bulamazsın. Yer tek bir insan var mı? Kayıtsız şartsız hakimiyetin e, milletin elinde olduğuna inanan. Yok ya bir onlarca kayıt yok mu kardeşim? Şimdi Allah için sen sen bu devletten istemez misin sana ayda 10 bin lira versin? Hani senin elindeydi kayıtsız şartsız? Sen zaten onu biliyorsun senin elinde olmadığını. Yani onu söyleyenler de biliyor. Şimdi söyleyenler ne diyor? Mesela örneğin şimdi bu, bunu söyleyen e, halktan en üst tabakaya çık. Seçim oluyor. Birisi %50 alsa birisi %51 alsa ne oluyor? %51'in istediği oluyor. Doğru mu? %50 kayıtladın mı sen insanları %50'nin buna dahil olmadığını? En basitinden. He? Veya %51'in istediği... %51'i %49'a hakim kıldın. Aynen. Demek ki bak o zaman kayıt şart koydun. Bu bir. İkincisi sen o %51'in her istediği oluyor. Mesela %51'den şu anda hala isteyenler var. Örneğin Türkiye ele alalım. Hala isteyenler var. E yok mu? Bir sürü var. İşte kadın kadına resmi olarak evlensin. Değil mi? Yok mu? Oluyor mu? E bak o 51'in içinde de olmuyor. Yani mesela şu an gerçi dersiz AK Parti zaten kimse istemezler Yani aklen istemesi ne engel bir şey yok. Yani istesi olmayacak onu biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ha, kastımız o illa birini örnek vermeyeceğim Hükmü konuşuyoruz burada. Velhasıl bu adamların istedikleri de adamların zatları da yedi sülaleleri de kayıtlanmış ve şartlanmış zaten. Bu zaten belli adamın onu zikriyor. Bu sadece belagat yapmış sadece. ya Halkın önemini belirtmek için belagat yapmış. İyi de hocam ama amele gelince işte Allah'ın dışındakilerle hükmetmiyor. Kardeşim bizim konumuz o değil ki. Bizim konumuz bu değil ki. Seni kim getirdi buraya? Kimsin? Konumuz o değil ki. Konumuz ne bizim? Bu Bunu söyleyen bir insanın itikadının bozuk olduğunu gösterir mi? Yani bu baptan şirke girer mi? Çünkü bunlara göre hiç bu insanlar Allah'ın dışında hiçbir şeyle hükmet hükmetmeseler Allah'ın hükmü dışında. Sadece Allah'ın hükmüyle hükmetseler. Ama itikad olarak kayıtsız ve şartsız hakimiyet milletin elinde o şeklinde inansalar yine kafirler mi? Kafirler. Doğru mu? İşte ben seninle işin o boyutunu konuşuyorum. Tedlis yapma. Bana diyorsun ki bak bu küfrü gerektirir haddi zatında. Diğer amelleri ayrıca tartışacağız. Hükmetmedikleri noktalar var evet. Küfrü mü değil mi onu tartışırız. Sadece bu. Bu söz küfrü gerektirir mi ve içinde barındırdığı itikadın hakikati nedir? konumuz bu kardeşim. O yüzden sen diyorsun ki bak gidiyorsun egemenlik veya hakimiyet aynı şeyler. Zaten önce şeydi hakimiyet sonra da egemenliğe döndü veya tam tersi. Bunun tarihi süreci var da. Velhasıl aynı şeyler hakimiyet dediğinde hükmün içerisinde bile kardeşim hükmün içerisinde bile doğaya hükmetmek yok mu? Yani sen hüküm Allah'ındır dediğinde Allah'ın hükümleri nedir ya? Allah'ın hükümleri şer'i ve kevni hükümleri değil mi? Bunu söyleyen amcamlar, aynı benim eskiden yaptığım o aşırı olduğum dönemde gibi bunlar hep Muhammed bin Abdülvehhab'ı okuyan insanlar. İlkokul talebesi Muhammed İbni Abdülvehhab okulunda ilkokul talebesi ne okur? Üç esasla başlar. Doğru mu? O ekol içerisinde. E üç esası sen daha ilkokul talebesiyken sana şerh ederken diyorlar ki Allah'ın hükümleri şer'i ve kevni hüküm diye ikiye ayırıyor. Doğru mu? Kevni hükümler yani Allah'ın kainatı hükmettiği şeyler ne zaman yağmur yağacak, ne zaman öldürecek, ne zaman diriltecek doğru mu? Şimdi dolayısıyla sen hüküm Allah'ındır dediğinde e, kevni ve şer'i hükümler buna dahildir. Zaten bir Müslümanın itikadında bu olması gerekir. Doğru mu? E şimdi bu insanlar hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dediğinde Allah için bu insanların yağmur yağdırabileceğine mi itikad ediyorlar? Ölüyü, ölüyü öldürüp diliteceklerine mi itikad ediyorlar yani ya Allah için mesela düşünsene bir tane Ecevit'i düşünsene Ecevit kayıtsız şartsız yani bu yeri göğü bu halk yaratır falan değil yani mantık o değil anlatabiliyor muyum kayıt ve şart var mecazun akli dediğimiz olay var ya onların zaten ininde bu var yani heh. zihninde kayıt ve şartın olduğunu bildiği halde bunu açıkça telaffuz etmesi sıkıntı değil mi? Eğer halkın indinde bu mutlak anlaşılan bir şeyse problem değil. Aynen şunun olduğu gibi işte bu adam bu adamı öldürdü. Ne var ki bunda? Mesela ben daha da öteye gideyim. İşte diyorsun ki innehu la kavlu rasulün kerim ayet. O kerim olan, cömert olan elçinin sözüdür. Halbuki başka ayette Kur'an Allah'ın keramıdır. Ama şöyle mı mesela bu adam bu adamı öldürdü demek farklı. Bu adam bu adamı mutlak olarak bu adamı öldürdü demek farklı. Şimdi hakimiyet millet... Ha, tamam. Kayıtsız şartsız Tamam işte ben onu güzel. diyorum zaten. Kayıtsız şartsız lafızda mı zihinde mi? Şimdi bak. Zihinde, zihinde... Orada kayıtsız... Bir dakika. Orada kayıtsız ve şartsız sözünün olması bence şeyi daha çok pekiştiriyor. Laf sen problem. Laf sen problem. O İtikadı de, daha de, çok periş, o laf, pekiştiriyor. Çünkü... Çünkü neden? Sen e, e, kayıtsız ve şartsız dediler diye bana itiraz ettiğinde kayıtsız ve şartsızın dışına çıkmaman lazım diyorsun bana. Doğru mu? Böyle anlaman lazım. Çünkü kaydı ve şartı bu, kelim, bu iki kelimeyi kendileri bizzat zikrediyorsa, biz de insanların zahirini alıyorsak, mantık bu. Ben de sana diyorum, <gülüyor> iç kayıtsız ve şartsız lafzını kesinlikle çıkarmayacağız ve sana söylüyorum, sen de bana dürüstçe söylüyorsun. Bu insanlar kayıt ve şart olmadan e, hakimiyetin insanların elinde olduğuna inanıyorlar. İnanıyorlar dediği an mesela diyelim %49'u ne yapacağız bir anda veya işte istediklerinin istediklerinden şu şu oluyor, şu şu olmuyor. Bunu ne yapacağız? Atabiliyor muyum? Yani onlar bunu söylerken de biz kayıt ve şart olduğuna e, kayıt ve şart olduğuna inandıklarını biliyoruz. Halk bunu duydukları zaman da biliyor çünkü halkız biz işte biz istediğimiz nice şeyler olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi bırak. Onlar bize hüküm sizin elinizdedir dediğinde biz yağmur yağdıramayacağımızı kendimiz zaten biliyoruz. Geriye insanın içerisinde. E, ayrıca ben sana şeye de öteye gideyim. Sen mutlak şartı neyle çıkardın Necmi abi? Ölüm şeyinde. Mutlak zikrediyor ölüm meleği öldürür diye. Harici bir Nas'ta çıkardın değil mi? Ama Nas'ın kendisi mutlak değil mi? Nas'ın kendisi mutlak. Sen onu harici bir Nas'ta çıkardın. A Yo, yok yok. Nas'ın kendisi ifade olarak mutlak. Siz öldürürsünüz ölüm meleği canınızı aldığı vakit. He? Nas itibar onları rızıklandırın. Mutlak. Biz bunu kayıtlamamız neyle? Zaten akli durum söz da, harici naslar da var. E aynı şekilde sen istediğin kadar kayıtsız şartsız meselesini gör. Derim ki onların diğer naslarına göre kayıtsız şartsızdan kasıtları şu şu harici nasla. Çünkü sana açık açık söylüyor kardeşim. Bak ben mesela şu kanuna göre senin evine girip istediğim malı çalabilir miyim? He? Hani hakimiyet bendeydi kayıtsız şartsız? Hayır bizim kanunlarına uyma şartıyla diyor adam sana. Bırak yani kayıtsız şartsız anladın mı? Bu açık. Bir de yani şu bu kasıt değil mi? Yani kayıtsız şartsız milletin derdik o ifadeleri kayıtsız şartsız demekten kasıt Allah'ın şeradını reddetmek değil mi? Öyle bir kasıt yok mu? Yani bak evet, bak, bak Necmi da, abi millet, Bak Din bunun dışında bak da, bak, bak. Şimdi bak Aynen dediğim olay Mahallun niza yani tartışma noktası dediğimiz olay Bu tartışma noktasının öncelikle dışına çıkmayacağız Tartışma noktası şu Az önce dedim ya adam itikat etse bile küfürdür Doğru mu? Allah'ın indirdiğiyle hükmetse ama itikat etse bile hükmedilmeyeceğine küfürdür Doğru mu? Evet kayıtsız şartsız lafzını söylese lafız zatı itibariyle bunların ininde bak kardeşim bana ne onların kalplerini bu lafız işte küfür. Elfazu küfürlerden. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü elfazu küfürlerdendir. Bu sözle bile bunu söyleyen bir insanın kalbi ne olursa olsun isterse içerisinde çünkü onlara göre bak Necmi abi içinde sen Allah'ın e, hükmünün hükmedilmesi için mücadele veriyorsun. Senin gerçekten de niyetin bu olsa ama hükmetmiyorsun veya bu sözü söylüyorsun. Bu insanlara göre yine kafirsin. Zahiri ilgilendir. Ben işin bu boyutundayım. Ha Ama kardeşim bunu insanlara e, uyguladığında kayıt şart kullanıyorlar mı? Evet yine kullanıyorlar. Kullanmıyorlar mı? Kullanıyorlar. Geriye ne kaldı? Ama Allah'tan gayri teşrik koyuyorlar. Bizim konumuzun dışında. Bizim konumuz bu şimdi. Kayıtsız şartsız meselesinin kendisi. Ama e, işte şöyle şöyle hükümler. O hayır. Hakimiyet Allah dışında hüküm koymanın hükmü nedir? Konumuz o bizim. O ayrı bir konu. Aa, yani o başka bizim mustakil bir konumuz. Allah'tan başka hüküm koyma, kanunlar çıkarma, buna izin verme, bunu insanlar yetkisinde düşünme. ben ilgilendirme, onu mustakil tartışırsın. Olay Olayın mantığı bu. Çünkü onlar direkt bunu getirdiklerinde e, tekfire mutlak gerekçe olarak getiriyorlar. Ben de diyorum ki bu mutlak gerekçe olmaz haddi zatında. Bunun getirileri veya uygulanışı tartışılsın, o ayrı bu altında getirilmez. Şimdi velhasıl. Buradan neyi toparlıyorum? İbn Abbas radıyallahu anhu bunu söylerken zaten mutlak her noktadaki bereket olmadığı kesin. İlla bunu kayıtlamasına gerek yok. Ama durum ne olursa olsun Ukbe bin Amir ile İbn Abbas'ın bu mahnesini gördünüz. Doğru mu kardeşler? Peki bu nerede bu naslar? Yani nerede bu teşvik? Bu türlü ifadeleri kafirlere kullanma. Bu zaten İslam'ın genel ruhunda, genel naslarında var. İnsanlara karşı adil olmak, onlara karşı merhametli davranmak, onlara... ...yumuşak söz söyle, insanlara güzel söz söyle. Bunların hepsi maruf şeyler. E dolayısıyla ben ne dedim? Davet tevkifi değildir. Ha i̇lla gidip bunu madem peygamber nerede bereket okumuş ya böyle odun gibi söylenir mi ya? Sana din nasıl söylüyor, nasıl? İnsan güzel söz söyle, söyle, illa güzel sözleri de peygamberden bulacağız işte. Ya O zaman e, peygamber efendimiz canım ciğerim dememiş. Hadi delil bul canım ciğerim. Ya dünyevi bir muameledir bu ya canım ciğerim. İlla canı, ciğerimi mi bulacağım peygamberden demek için? Yani bu bir hitaptır yani. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl. Şimdi kardeşlerim bunu anladıktan sonra. Allah için soruyorum. Allah için soruyorum. Bu iki sahabenin yaptığı dini sulandırmak mıdır? Ama ben bu iki sahabeyi söylemeden önce dersin başında söyledim ya bak adama imkan tanıyorsun, malının uzaması için bereket ediyorsun, dua ediyorsun, ona imkan sağlıyorsun ve imkan sağlamalara da geleceğiz. Yedi sülalini götürürlerdi senin ne yapıyorsun dini sulandırıyorsun valla light bir din yaptın derlerdi sana. Ama işi bundan sonra söyledikten sonra bu sefer ne yapıyorlar biliyor musun? 50 takla atıyorlar tevil etmek için. Ya işte dediğin gibi hata, o da hata etmiştir. Konumuzu, değil. Sahabeler vela beraya anlamamış. Sen onu erkek gibi söyle sonra hata etmişleri de ekle. Böyle hata etmişler diye sıyırma üzerinden. Erkek ol biraz. Sokakta geleni gideni götürüyorsun. Adam Hristiyanla el sıkışıyor yüzünü gülüyor. Eh, i̇şte işte dost dostlarını kafir diyorsun adama. Ya bırak biraz dürüst ol dürüst yani. 50 takla atarlar işte ya işte onlar da hata eder yok işte sahabeler de haram işlemiştir o da haram mesele o değil kardeşim erkek oldu ki vela bozmuştur o zaman gel alnından öpeyim zaten ümmette tek kalırsın kimse de seni takmaz de kabul ettiğin icma değerine de muhalefet etmiş olursun bunu söyleyemezler yani çoğu yüzlü zaten gerçekten yani kimle oturmuşsam budur yani tartışılmıyor adamlarla ilmi bir zeminde konuşamıyorsun yani Adamlar duygusal hareket ediyor. Yani duygusallıkların astarının önüne geçmiş. Bunu söylediğin zaman ama işte bugün bizi üstten bombalıyorlar. Bilmem ne bunlar. Ya erkek ol ya. Konumuz o değil kardeşim. Konumuz kafirlere karşı vela ve bera. Böyle yapmanın hükmü. Bana ne bomba atmış o adama bunu diyecek miyim demeyecek miyim? Konumuz o değil ya. Biraz dürüst ol. Bu akidevi bir mesele. Akademik bir mesele konu. Doğru mu? Vela ve bera. Bunun hükmü ne? Sen ne şimdi bana neden bahsediyorsun şimdi? Üzerimize bomba, ben bu iki rivayeti getirdikten sonra bu bombacılardan bahsediyorsun. Sana göre zaten e, bütün kafirler böyleydi. Böyle muamelede bulunamazdın. Şimdi ben sana bu delili getirdim. Hemen adam duygusallığa bağlıyor. İşte görmüyor musun bugün her yerde harbi kafir, kafirler, işte babacılarımıza, karılarımıza, bilmem nelerimize. Ya zaten muayyen olarak onu yapanlara bunu yap demiyorum ben sana. Konunun dışına çıkma. Konumuz velâ ve berâ. Anlatabiliyor muyum? Vela ve bera meselesi bunların hükmü ne? Bunlarla insanların tekfir edilemeyeceği. Konumuz bu. Bomba atan adama da Allah sana bereket versin dese tekfir edilemeyeceği. Konumuz bu. Anlatabiliyor muyum? Yani konunun dışına çıkma. Kafirse kafirdir. Konumuz bu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Hiçbir zaman izin vermeyeceksiniz. Şimdi... Adam, adam, Adamla bir yere geliyorsun. Akide'de bir noktaya geliyorsun. Aslında orada tam buluşma noktan bu sefer adam bağlıyor duygusala. Yani küçük Emrah'a bağlıyor adam bu sefer. İşte bugün görmüyor musun? Sağda solda işte bacılarımıza, kadınlarımıza tecavüz ediyorlar. Ya zaten bizim içimizin yandığı konu o. Bizim meselemiz işin o duygusallığı boyutu değil. Zaten harbi asılı senin canına, azılı senin canına, ırzına, malına şey yapanlara zaten ayrı bir muamele var. Onlar gelecek. Ama... Bu olaylardan önce de bu olaylar olurken de bu olaylardan sonra da sen normalde genel olarak kafirlere bu türlü muamele yapılmayacağı senin akidende maruf. Sen şimdi böyle bir itirazı geldiğin için Küçük Emrah bağlıyorsun. Bağlama oraya. Şimdi kal <gülüyor> İbrahim Tatlıses'le bir yerde kal. Nerede ya? ama konuyu kaçırma. Konumuz İbrahim Tatlıses'le Küçük imra, küçük Emrah'a bağlama yani. Böyle acılar duygusuna bağlama. İslam böyle değil. Sana kalsa zaten sen yeryüzünde tek bir tane adam bırakmayacaksın yani. Sende de zalimlik az değil yani bu radikalliğinden. Az değil sende de. Sen de kaydına şartına bakmadan herkesi cariye görüyorsun şu anda. Müslümanların şeyini bile bakma sen sakladığını. Sen de az azgın değilsin yani. Müslümanların anılarını cariye görüyorsun. Yani neyin artistliğine bağlıyorsun? Neyin e, duygusallığını yapıyorsun? Konumuz bunlar tekfiri gerektirir mi? Gerektirmez mi? Vela ve berayı bozar mı? Bozmaz mı? Burak bozup bozmamasını bu sahabelerin bakın amelleri bunlar. Allah Azze ve Celle'nin teşvii var. O yüzden soruyorum şimdi bu sahabelerin yaptıkları sulandırmak mıdır ya bu işi? Bu bunlar ümmetinin büyük fakihleri ya İbn Abbas gibi bir fakih. Tabinden saysam son, son, sonu gelmez zaten bu meselelerin. Velhasıl diyoruz ki eğer biz bu iş onun sahibi olan sahabelerin adını zikretmek sizin zikletseydik bu iş da Allah için söylenecek saygı duyar mıydık? Bunu radikal Müslüman bir grubun içinde söyleseydik, kıyamet kopmaz mıydı? Bu sahabelerin ismini vermeden. İşte adam gördüm bir Hristiyan'a gitti, böyle böyle dedi. Hatta ya bizim bir tane komşu var ne kadar azlı adam desem. Geldi bana dedi ki ya Firavun bana böyle dese ona bile de derim. Toplum içinde döverlerdi bizi. Ama bundan sonra söyledim onu takla atıyorlar. İşte bu sebeplerden ötürü kardeşler, kafirleri bayramları münasebetleriyle tebrik etmede aslolan olan bunun caiz olduğudur. Delil ne? Bana ne delil ne? Sen delil getireceksin yasak olduğuna dair. Yasak diyen delil getir doğru mu? Getireceksin. Bana bir tane nas getir itirazdan salim olan. Bir tane nas getir o söylediğin selef dönemine dair. Bir tane seleften nakil getir haram olduğuna dair. İştirak etmekten bahsetmiyoruz bayramlara. Devam ediyorum. Diyorum ki işte bu sebepten ötürü kafirleri bayramların münasebetiyle tebrik etmede asıl olan bunun caiz olduğudur. Ancak bu onların dinine rıza göstermek şeklinde olursa, dikkat edin kayıtları getiriyorum, rıza göstermek şeklinde olursa, yani sen onu tebrik ederken kastı kastın onun o e, kutladığı dini olgunun kendisini kutsamaksa, evet. tamam ya da onların küfrüne rıza göstermek gibi bir takım sakıncaları söz konusu olursa o zaman hüküm tabii ki başka bu tartışmaya bile gerek yok. Ama böyle sakıncalar söz konusu değilse asıl itibariyle bunun caiz oldudur. Bakın Şeyhül İslam Elbey e e Bulqini. Şimdi kendisi <gülüyor> müçtehit hafızdır. Hadis hafızıdır. Yani din alimlerinden bir tanesi hatta Şeyhül İslam lakaplarından bir, e, bir lakap almıştır. Ve şafilerin büyük fakihlerinden kabul edilir. Bakın fetvalarında şu ifadeyi kullanıyor. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Bu mesele içtihadidir. Bir insan haram dese veya mekruh dese bir sıkıntı yok. İçtihadidir, ihtilaf edilmiş bir mesele benim derdim burası. İhtilaf edilen bir meselede, fıkhi mesele alanına dahil edilen bir mesele, kat'i bir şekilde ne yapamazsın? Tekfir edemezsin. Küfür haddine hiç getiremezsin. Ümmetin ihtilaf ettiği bir meselede tekfir edemezsin. Yani muhteber olan ihtilafta Velhasıl şimdi bakın, sen bayramlarını tek, e, tebrik etme, küfür mü değil mi siyakında konuşulan bir mesele. İman mı? Küfür mü? E, yani imana zarar verir mi? Bu Küfür mü? Alanında konuşulan bir mevzu. Bakın alimlerin dünyasında bu ne kadar uzak. Göreceksiniz şimdi aralarında haram diyen var. Göreceksiniz şimdi e, içerisinde haram olmaz. Yani böyle yaparsan ancak küfür olur diyen var. Yani adamların dünyası ne? Günümüzdeki radikallerin dünyası ne? Yani ayrı vadiler tamamen. Bakın bir Müslüman bir zimmiye. Onların bayramlarından herhangi biri münasebetiyle. Bayramın mübarek kutlu olsun derse küfre düşer mi? Soru küfre düşer mi? Bu soru sorulmuş. Cevap eğer Müslüman kişi bunu zimmiye dikkat edin onların dinini ve bayramlarını gerçekten tazim etme niyetiyle söylerse kafir olur. Bunda zaten kimsenin şüphesi yok. Ama eğer böyle bir niyet taşımaz, taşımaz da sadece ağız alışkanlığı olarak söylerse Hani biz insanlara diyoruz ya şu mübarek olsun, hayırlı olsun. Nezaket bağlı. Aynen. O zaman kasıtsız olarak söylemiş olduğu bu sözden dolayı küfür olmaz. Şimdi öncelikle alimlerin indinde küfür olması için bu itikada sahip olma var. Bakın biz işin cevazındayız. Burada şimdi benim vurgulamak istediğim nokta bunun küfür olmadığı. Şimdi örneğin, örneğin diyelim ki bu alim hata etti meseleyi durduracaksın. Bizim meselemiz hata değil. Bak bu adam müşriktir. Vela ve bera dinin asıllarındandır. Bu adam müşriktir. Doğru mu? Bütün kitapları çöpe atılır. Okunmaz. Çünkü müşrik kitapları okunmaz. Ondan istifade edilmez. Hatta İbni Salâh fasın bile fetvası kabul edilmez derken şimdi müşrik, şirk ameli işleyene dünyada müşrik muamelesi uyguluyorsun. Değil mi? Bunların itikadın aslı o. Ahiretteki inşallah kalmış. Dünya hikamından birisi de nedir? Fetvalarını İçtihadını kabul etmeyeceksin. Yani. Müşrik birinden fetva mı alınır zaten? Velhasıl bu İslam alimlerinin fakihlerinin büyüklerinden birisinin fetvası ve fetvasının sonucunu görüyorsunuz ve onun, o, o zaman da fet bu fetvalarını da okuyan ve ondan sonra gelen alimlerin de kütüphanesinden bu fakihin kitabı eksik olmamıştır. Ve alimler tarih boyunca Müslüman muamelesi Uygulamışlardır bu ve bu böyledir. Velhasıl fetâ belkuni 986'da bunu söyler. Devam ediyorum. Dini bayramları münasebetiyle kafirleri tebrik etmenin mutlak olarak haram olduğu konusunda icma bulunduğu yönündeki iddiaya gelince bunun ispatı kolay değildir. Şimdi tamam haram bu mesele ne dedim? İşte İman küfür alanına dahil değil kardeşler. İman ve küfür alanına dahil olmasının bir tane noktası var. Onu dini Açıdan tazim etme, yaptığına e, şu anlamda yani caizdir anlamında saygı gösterme. Saygını da çünkü çok genel bir anlam. Nedir? Sen bir saat tartışacağız şimdi saygını. Ama onun yaptığını tazim etme, yaptığını caiz görme hı? gibi alanda sadece şirk ve küfre girer. Bundan dolayı işte sizin yeni yılınız kutlu olsun bilmem ne. Bu zaten yani hiç tartışılmamıştır bile bu. Şu var mesela bazı alimler şu olayı tartışmış. Sen işte mesela onların bayramlarında bir yumurta bile alsan kafirsin gibi. Bunun arka planına bakmıyorlar. Tazim babında olduğu zaman. Çünkü zaten senin fetvalarını getirdiğin o adamların kendisi eşari, maturdi sen onlardan nasıl getirsin? Onların iman usulündeki şeyi de belli. Koskoca alim bunlar. iman hususundaki akideleri de belli. Şimdi sen onu getirsen altında kalırsın. O baba hiç girme. Dolayısıyla bazı alimlerin bazı ifadeleri var. Oradaki kastı dinlerini tazim etme amacıyla böyle yaparsandır. Şimdi ona girsek altından kalkamayız. Çok uzun. Ama belhasıl şunu biliyoruz biz. Küfür ve şirk alanına dahil olabilmesi için dini anlamda tebrik etmek. İşte Allah bu gecede sizin işte yaptığınız ibadetleri makbul etsin. Maşallah bereketli ibadet yapıyoruz. Hani biz birbirimize şey yapıyoruz ya, gecelerde mesaj yolluyoruz. O tip olursa, yani o gecesini tazim amacı o zaman şirk. Ama onun dışında tartışılan şey kardeşim, haram mı, caiz mi, mekruh mu? Bak bu üçü de meclisi de var. Alimler hangi vadide, insanlar hangi vadide ya? İşte bu Yahudi Hristiyanlara şöyle dedi bilmem. E kardeşim sen onların bayramlarını iştirak etsen bile haram olduğuna itikad ettikten sonra küfre girmiyorsun. Kaldı ki tebrik nerede yani küfre gireceksin. Düşünün o kadar. Bir kere delil ister yok. O yüzden diyoruz ki bu konuda teslimiyetle kabul edilmesi gereken yani diğer bir tabirle itirazdan kurtulan tek bir tane delil. Bula mayız haram olduğuna dair. Bırak şirk küfrü haram olduğuna dair diye. O yüzden dikkat edin ifadem ne? İtirazdan kurtulan. Zaten itirazdan kurtulmayan delil olsa o zaman icma olur yani herkes ona kabul eder ama deliller zannedir kardeşler. Bu alabaptasık edilen deliller zannedir. Kat iyi bir delil yoktur haram olduğuna dair dair. Kat iyi bir delil yoktur. Olsaydı zaten icma bulunurdu. Zira ne Kur'an'da ne de sünnette dini bayramların münasebetleriyle kafirleri tebrik etmenin haram olduğunu ifade eden hususi yani özel hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu da şunu göstermek göstermektedir. Nakledilen bir icma eğer gerçekleşmişse onun mutlaka genel şer'i ilkelere, ve kesin olarak bilinen bir takım kaidelere dayanması gerekir ki konumuzla alakalı böyle bir durumda yoktur. Bakın alimler bir konuda icma ediyorsa bunun mutlaka dinin belli ilkelerine naslarına genel kaide ve kurallarına dayanması gerekir. Mutlaka bunun bir dini dayanağı vardır. Bir şeyde icma etmişler salimler. Şeyhül İslam da bunu söyler. Peki soruyoruz. Ee, bazılarınız icma ediyorsunuz. Haram olduğuna dair icma ediyorsunuz. Ya bak küfür bile değil. Konumuz o yani. İcma'yı edenler bile haram olduğunu zikreden bazı halinler olmuş evet, mutahhir. Ama bakın hepsi haramda durmuş. Biz de diyoruz ki haram diyenlere dahi bir cevap olarak diyoruz ki icmanın dayanakları olması gerekir. Nerede dayanağı? Yani nerede bunun dayanağı kardeşler? Haram olduğunun dayanağı nerede? Çünkü bir şeyin haram olduğunu iddia eden delil getirir doğru mu? Devam ediyorum. Bu sebepledir ki dini bayramların münasebetleriyle kafirleri tebrik etmenin mutlak olarak haram olduğu konusundaki kat'i bir icma bulunduğunu söyleyenlerin bu yaptıkları gariptir. Zira bu kimseler mesela Arapların da özellikle söylediği gibi kullu amin ve entum bi hayrep görürsünüz paylaşırlar. Biz de daha çok tebrik kartlarını nice mutlu yıllara gibi görürüz. Bu ve benzeri, ifa benzeri gibi kafirlerin dinlerine rıza gösterme anlamı içermeyen ifadeleri. Hatta onların dinlerine rıza gösterilmediğini açıkça ifade eden kutlama ifadelerini bile haram saymaktadırlar maalesef. Mesela bir Müslüman sözlü olarak veya bir mektupla ya da tebrik kartıyla kutlama yaparak şöyle yazsa nice mutlu yıllara. Mesela örneğin senin İslam'la şereflenmeni bir de bunu eklese ve onun rahmetine kavuşmanı, ne kadar isterim dese bir insan. Şimdi Allah için. bu Dikkat edin bakın bu önemli. Buradan tek bir tane Hristiyan onun dininden razı olduğunu veya dışarıdan bu sözü duyan bir insan onun dininden razı olduğunu anlar mı? Hı? Bakın dikkat edin, nice mutlu yıllara. Devamında şöyle yazıyorsun, özellikle bu, bu lafı koydum. Senin İslam'la şereflenmeni ve onun rahmetine kavuşmanı ne kadar da isterim dese. A, e, kimse bundan onun dininden razı gösterdiğini anlar mı? O zaman şöyle mi yaptın? Şirkle tevhidi burada birleştirdik. Yani nice mutlu yıllara kısmı şirktir, küfürdür. Neden? Çünkü böyle demen hemen onun dininden razı olduğunu gösterir. E benim devamım, sözüm devamı razı olduğunu göstermiyor. Kimse de bunu dışarıdan da anlayamıyor bu şekilde. Nasıl arasını cem edeceksin? Peki ben size tersten bir soru sorayım. Allah için. Genelde Yahudi ve Hristiyanlarda bu çok var. Ya ülke özellikle ülkemizde yaşayanlar için söylüyorum. Yahudi ve Hristiyanlardan bizim hep dinlerimizi kutlayan mesajlar gelir. Değil mi? Kiminin dostu arkadaşı. Bunu bilirsiniz yani. Peki. Peki. Bugüne kadar tek biriniz onların bizim dinimizden bunları yazarak razı olduğu iznini razı olduğunu anladınız mı bu sözle? Şimdi düşünün bir Hristiyan geldi işte Kurban Bayramındayız da işte, bayramı mübarek olsun dedi sana. Böyle bir mesaj attı. Nice bayramlara kavuşman dileğiyle dedi. Böyle bir şey attı sana mesaj. Senin zerre kadar aklından geçiyor mu ya bu insan bizim dinimizden razı? Tersi de böyle kardeşim yani. Sen şimdi nice yıllara ya yıl ya bu senenin kendisini kutluyorsun. O onun bayramıdır. Onun sevincini, sevincinin zatını bak. Neden sevindiğini değil. Sevincini kutluyorsun adamın. Nice mutlu yıllara diyorsun. Aynı işte Allah sana hayırlı mal versin. E, e, i̇şte be, e, rızkını genişletsin. Sen yasın e, işte yeni yıla bereketle girersin, giresin inşallah. Bunda ne var? Bunun sahabenin yaptığı duadan farkı ne? E sen işte onun yılın kendisi ben diyorum ki bak. Kardeşim benim kastım bu yıl gelmiş. Bu münasebetle ben tebrik mesajı yolluyorum. O münasebetle. Yeni yılın zatını kutsayan değil. Diyorum ki nice mutlu yıllar. Yani Allah sana mutlu yıl versin ya. Budur yani. Aynı sahabenin dediği gibi. Anlatabiliyor muyum? Allah sana mutlu yıllar versin. Bereketli günler ihsan etsin. Malını evladını çoğalsın. Bir Müslümanın ahlaklı bir şekilde söylediği bir dua. Sadece bundan bahsediyorum. Bu kısımda ne var? dersen ki iyi de kardeşim o anda şirk işliyor. Sen onun işlediği şirkten değil ki aksi takdirde Hristiyan da veya o sahabelerin dua ettiği insanlar da şirk üzere insanlar ve sen onlara devam etmesini o o e, minval üzere devam etmesini, mallarının o minval üzere bereketlenmesi sonucu çıkar. Hatta adam kafir olduğu olarak öldüğü belli olsa bile ya Firavun gibi düşünün yani i̇bn Abbas'ın duasını. Dolayısıyla senin kastın sadece o münasebetle ona dua etmek. Bu da dolaylı yönden bir şeydir kutlama. Dolayısıyla bir insana bu türlü bayramlarda bu türlü mesaj yollamanın herhangi bir sakıncası yoktur. Bakın küfrü hiç konuşmuyorum ben buna kimse gelmiyor bile. Bu uzaylıların konusu işte. Yeni işte bundan 10-15 sene uzaylılar indi dünyaya. Şu anda mevcutlar tekfirciler. Ayrı dünyanın adamları onlar tartışıyor bir tek. Bak alimlerin dünyasında bu yok yani. yani dünyalarla uzaylılar farklı insanlar tartışıyor bunu. Yani velhasıl e, şirk, velayı ve berayı bozma anlamında hiç konunun yeri bile yok yani bu alanda. Bir istisna hariç dedim. Dinlerinden razı olma. Onların dinlerini kutsama. O yüzden şöyle e, diyoruz. Yahudiler ve Hristiyanlar ve diğer din mensupları öteden beri Müslümanları dini bayramları Ramazan kurban münasebetiyle Farklı tebrik ifadeleriyle kutlamaktadırlar. Ama biz onların bu kutlamalarından kendi dinlerini terk ettikleri gibi bir şey anlamadığımız gibi sırf bayramlarımızda bizi tebrik ettiler diye dinimizi sevdiklerini de düşünmemekteyiz. Doğru mu? Evet. Aksine bunu güzel ahlak, nezaket ve benzeri gibi dinlerini terk etmeleriyle ya da ona bağlılıktan vazgeçmeleriyle hiçbir alakası olmayan bir takım davranışlar olarak ne yaparız? Değerlendiririz. Peki o zaman niye bazıları? özellikle müslüman kafir birinin bayramı münasebeti kafir birini bayramı münasebetiyle tebrik ettiğinde bundan onun o kafirin dinine rıza gösterdiği gibi bir anlam çıkarıyoruz. Tersi olduğunda niye çıkarmıyoruz onu? Ters yapılan fiil aynı. Antabiliyorum. Demek senin ininde de şöyle bir insan mevcut. Her diyen bir şeyden razı değilmiş mevcut. Bunu neyle ispatladın? Yahudi Hristiyanların bizi tebrik etmesiyle ispatladın. Yani böyle bir insan tasavvur edilebiliyormuş doğru mu? Tebrik ettiği halde razı olmadı, tasavvur edilebiliyormuş. O yüzden gece gündüz ne diyorsun? Yahudi Hristiyanlar bizim düşmanımız kendini diyorsun. Şimdi deme bana razılar falan ha. Yani sen kendin gece gündüz bunun propagandasını yapıyorsun. Doğru da yapıyorsun. Ee, ama şimdi gelip dersen ki yok kardeşim onlar da bizi tebrik ediyorsa razıdır dersen kendine çelişirsin. Şimdi biz bunu biliyoruz ki şöyle bir insan türü mevcut. Bir şeyi tebrik ettiği halde ondan razı olmayan. Bunu düşünebiliyorsun da nasıl bir Müslüman hakkında yakin neyle izale edilmez? Şüpheyle. Eğer sen diyorsan ki kardeşim ama küfür olmasa da tamam küfür olduğuna delil yok ama sen e, onu tebrik ediyorsan onun dininden razısın demek. Diyorsa bu ya, soracağız yakini midir bu zannini midir? Zannedir. ya Kendi de kabul etmek zorunda. Neden? Çünkü kendi de şöyle bir insan sınıfını kabul ediyor. Tebrik ettiği halde razı olmayan Yahudi ve Hristiyanları da örnek veriyor. Doğru mu? Allah için şimdi Budist gelse tebrik etse. Budist benim dinimden mi razı? İneğini kesiyorum onun Hinduizm, Hinduizm yani Allah için benden razı mı değil yani? E, dolayısıyla böyle bir insan sınıfı bu e, tekfirci zihniyetin indinde de mevcut. Razı olmadığı halde. O zaman şu gerekçe havada kalır. Kardeşim sen tebrik ediyorsan razısın. Gerekçesi ner nerede kalır? Havada kalır. Sen yakini zanla ne yapıyorsun? Kaldırmaya. Çalışıyorsun. <gülüyor> Hamdülillah. Ne kadar oldu der? Elini şey yapsam böyle e, kamera şeye değdirsen. Çünkü benim evde de aynı kamera var ya o şey de solda çıkıyor hemen. Ha? <gülüyor> Şimdi İbnü Kayyım'ın bir sözü var. Haram olduğu yönünde getirilen onun değerlendirmesini yapacağız. Ee, burada o zaman bırakalım. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Bitiremedim. Ee, kafirleri bayramların <gülüyor> münasebetiyle kutlamanın hükmünü bitiremedim. Devam edeceğim inşallah önümüzdeki ders. Önümüzdeki ders bunu bitirir Sonra vela vela meslelerine direkt artık giriş yaparız. Allahü Alem, salallahu aleyhi ve sallamü ve sallamü ve